İtikadi ve ameli vesvese. Baş yazı. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd insanı yoktan var eden, ona hidayet yollarını gösteren, insi ve cinni şeytanların tuzaklarına karşı insana korunma yollarını öğreten Allah'a aittir. Salat ve selam onun nebisine pak âline, ashabına ve kıyamete kadar onun yoluna tabi olanların üzerine olsun. İnsanı yaratan Allah subhanallahu ve Teala, hayatın imtihan olması hakikati gereğince, ona düşman olarak insi ve cinni şeytanlar kılmıştır. Adem'e aleyhisselam, secde olayıyla başlayan bu düşmanlık, insanoğlunun imtihanının ana meselesidir. İnsana düşman olan iblis, Henüz Allah'ın katındayken insana nasıl düşmanlık edeceğini belirtmiş, Allah da ona izin ve mühlet vermiştir. İblis dedi ki, ''Öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.'' Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çocuklarını şükredenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu. Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Araf Suresi 16-18. Ayetler bu ayetlerden anlıyoruz ki şeytanın insana yapacağı düşmanlık kesintisizdir. Gayesi insanı Rabbinden uzaklaştırıp ayağını kaydırmaktır. Açıkçası şeytan insandan intikam peşindedir. Kendinin Allah'ın katından kovulmasına sebep olarak gördüğü insanı neticede Allah'ın katında kovulmuş bir duruma düşürmek istemektedir. Bu mücadelede insanın aleyhinde olan şey şeytanın görünmüyor olması ve insanı vesveseyle, düşünceyle, can evinden vurabiliyor olmasıdır. Şüphesiz o, iblis ve taraftarları sizin onları görmediğiniz halde sizi görür. Araf suresi 28. ayet O insanların göğüslerine vesvese verir. Nas suresi 5. ayet İnsanın düşmanını göremiyor olması onun tehlikesinin büyüklüğüne işarettir. Ayrıca bu düşmanın insanın kontrol edemediği ve amellerinin temeli sayılan düşünceye nüfuz ediyor oluşu onu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Bu imtihanda insanın lehine olansa Allah'ın Subhanallahu ve Teala kendine sığınanları koruması, şeytanın tasarruflarından sadık müminleri muhafaza etmesidir. Eğer şeytanın bu fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Takvayı erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir besmese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Araf Suresi 200 ve 201. Ayetler Kur'an okuduğum zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, İman edip de yalnız Rab'lerine tevekkül edenler üzerinde O'nun, şeytanın bir hakimiyeti yoktur. O'nun hakimiyeti ancak O'nu dost edinenlere ve O'nu Allah'a ortak koşanlaradır. Nahl Suresi 98-100. ila Ayetler Şeytanın mümin kula her cihetten yaklaşıp ayağını kaydırdığı alanlardan biri vesmesedir. Kimi zaman itikadi konularda, bazen de ameli hususlarda insanı vesveseye, şüpheye düşürür. Şeytanın bu imtihan tarihinde, öğrenmiş ve tecrübe etmiş olduğu hakikatlerin başında, yakinin insanın kulluğuna olumlu etkisi olduğudur. Vesvese, şüphe, yakini zedeleyip, insanı belirsizliğin dipsiz kuyularına sürüklediği için, şeytanın insan aleyhine en fazla kullandığı silahlardan biridir. İtikadi ve ameli vesvese hususunda birçok Müslüman kardeşimizin muzdarip olduğunu bilmekteyiz. Allah'tan Subhanallahu ve Teala yardım isteyerek itikadi ve ameli konularda Müslümanlara fayda sağlayacağını umut ettiğimiz bu yazıyı kaleme almayı niyet ettik. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. İtikadi VESVESE Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, itikadi vesveselere dair ümmetini uyarmış ve şeytanın oyunlarına dair onları bilgilendirmiştir. Şeytan sizden birine gelir. Bunu kim yarattı der. Kul, Allah der. Şeytan sorusunu yineler. Peki şunu kim yarattı diye? Kul, Allah der. Ta ki Allah'ı kim yarattı der. Yine insin şeytanların cinli şeytanlardan yardım alarak Müslümanları itikadi vesveseye, şüpheye düşürdüğüne pratik bir örnek verebiliriz. Bildiğimiz gibi Müslümanlar meyte, leş yemezler. Allah Subhanahu ve Teala kendiliğinden ölen hayvanları kesin bir dille haram kılmıştır. Müşrikler Muhammed kendi eliyle kestiği, öldürdüğü hayvanı yiyor. Allah'ın altın kılıcıyla kestiği, öldürdüğü hayvanaysa meyte, leş diyerek yemiyor diyerek Müslümanların kafasını karıştırdılar. Bu konuda vesvesiye kapılan Müslümanlara Allah şöyle cevap verdi. ''Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.'' eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. En'am suresi 121. ayet. Bu ayet, insi şeytanların besmesi ve şüpheleri hususunda aydınlatıcıdır. Cinni şeytanların Adem oğluyla cinsinden dostlarına ara ara şüpheler bahsettiğini anlıyoruz. Böylece muvahitlerin kafası karışacak ve bu tartışmalardan olumsuz etkileneceklerdir. Asıl dikkat çeken husus Allah'ın subhanallahu ve Teala bu şüpheye cevap vermemesi sadece sahabeyi onlara itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz diyerek uyarmasıdır. Evet, gerek insanın damarlarında kan misali dolaşan cinli şeytanlar, gerek de onların dostu olan insi şeytanlar, Müslümanı akidesinde şüpheye ve vesveseye düşürmek için ellerinden gelen gayreti sarf ederler. Bu bazen Allah'ın varlığına, bazen Allah'ın dışındaki gaybi kabullere, kimi zaman kesin tasdik isteyen bir konuda, kimi zamanda insanın üzerinde olduğu yolun hak olup olmadığına dair şüpheler olabilir. İtikadi vesveselerden korunma yolu İtikadi vesveseyi iki kısma ayırabiliriz. 1. Bilgiden kaynaklı ve şüpheye dayalı vesveseler herhangi bir konuda bir delilin yanlış anlaşılması veya inanılması gereken bir delin hakkında şüphe edilmesinden, insanda vesvese oluşmasıdır. 2. Belli bir asla sahip olmayan insanın aklına gelip Allah'ın varlığı, ahiret, peygamberlerin doğruluğu gibi hususlardaki vesveselerdir. Bu ayrımı yapmamızın nedeni, İmam Nebebi'nin kendinden nakilde bulunduğu İmam Mazeri'nin Rahimehullah ayrımıdır. Buna göre şüpheden korunması gereken şahıs şu adımları izlemelidir. a. Şayet vesvese bilgiden kaynaklıysa mutlaka bunu izale etmeli, doğru olanı öğrenmeli, olması gereken zorunlu bilginin etrafındaki evhamı def etmelidir. Bunun en güzel yolu Rabbani ilim adamlarına soru sormak ve deliller ışığında şüphenin, vesvesenin izalesine çalışmaktır. Bu tip durumlarda çoğunlukla okumaya dönük çalışmalar sadra şifa sonuç vermezler. Ehil olan insanlarla özellikle meselenin düğümlendiği kilit nokta konuşulursa sonuç elde etme bakımından daha verimli bir yol olduğu tecrübe edilmiştir. Okumaya ve düşünmeye yönelik faaliyetler, şüphe, vesveseyi kendi başına çözmeye yönelik girişimlerdir. Vesveseyi üreten zihnin vesveseyi çözmesini beklemek beyhude bir çabadır. Bu, bizi zehirleyen, ilaçtan daha fazla dozda alarak bizi iyileştirmesini beklemek gibidir. B. Bilgiye dayalı olmayan şüphelerde ise, şeytandan Allah'a sığınmak, bu düşünceyi terk edip başka düşüncelere dalmak, Allah'a ve Resulüne iman ettim demek, İhlas Suresini okumak tavsiye edilmiştir. Bazı zamanlarda insanın aklına gelen ve çoğunlukla Allah'a taalluk eden besmeselerde, Allah Resulü müminlere bu adımları tavsiye etmiştir. Şeytan sizden birine gelir, bunu kim yarattı der. Kul, Allah der. Şeytan sorusunu yineler. Peki şunu kim yarattı der? Kul, Allah der. Ta ki öyleyse Allah'ı kim yarattı sorusunu soruncaya dek böyle devam eder. Sizden biri bu duruma ulaşırsa Allah'a sığınsın ve bu düşünceyi bıraksın. İmam Müslim Rahimehullah bir rivayetinde, kim bu tarz besmeseler hissederse Allah'a iman ettim desin. İmam Ebu Davud rivayetinde, Allah'ı kim yarattı dediğinde İhlas suresini okuyunuz. Sonra solunuza üç defa tükürün ve şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Bu tarz besmeselere düşen kardeşlerimizi bekleyen asıl sorun, şeytanın besbese sonrası telkinleridir. Kişiyi imanında şüpheye düşürecek tarzda düşünceleri zihnine boca etmeye başlar. Sen gerçek anlamda iman etmiş olsaydın böyle düşüncelere kapılmazdın ya da senin aklına gelen bu tarz vesveseler seni dinden çıkarmıştır. Bazı insanları o denli avucunu alır ki bu durumdan dolayı yaptıkları tevbeyi dahi onların aleyhine kullanır. Sen her seferinde bu düşüncelerinle dinden çıkıyor, tekrar tevbeyle geri dönüyorsun. Oysa Allah şöyle buyuruyor. İnandıktan sonra kafirliğe sapıp, sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendisidirler. Ali İmran Suresi 90. Ayet İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Nisa Suresi 137. Ayet diyerek kişiyi içinden çıkamayacağı bir kuyuya itmeye çalışır. Besmesede bu boyuta ulaşan kardeşlerin bilmesi gerekir ki, bu sorunu sahabe de yaşamıştır. Gerek Allah Resulü döneminde, gerek de sonrasında insanlar bu tip besveseleri yaşadılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden olan bazıları Allah Resulüne geldiler. Ona sordular, ''Biz öyle şeyler düşünüyoruz ki onu zikredemeyiz.'' dediler. Allah Resulü gerçekten onu hissettiniz mi? Evet dediler. Bu imanın en açık halidir diye cevap verdi. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bazıları Allah Resulü'ne geldiler. Ey Allah'ın Resulü, bizim aklımıza öyle şeyler geliyor ki onu söylemektense kül olmayı tercih ederiz. Allah Resulü Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber onun tuzağını besveseye çeviren Allah'a hamdolsun.'' buyurdu. Görüldüğü gibi yeryüzünün en seçkin insanları da aynı durumu yaşamıştır. Mertebe ve fazilet yönünden onlardan daha aşağılarda olduğunu ikrar eden bir Müslümanın bu hali normal karşılaması gerekir. Asıl müjdelenmeleri gereken nokta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tepkisidir. Bu halin imanın en açık hali olduğunu beyan etmiş, ve bu durumu ham edilesi bir nimet olarak algılamıştır. Çünkü şeytanın asıl hedefi insanı imansızlaştırmaktır. Bunu beceremediği ve bu hususta ümit kestiği Müslümanı vesveselerle meşgul etmek ister. Kişinin aklına gelen ve ciddi anlamda rahatsızlık duyduğu bu vesveseler, onun imandan kaynaklı bir hassasiyete sahip olduğunun ve Allah'ın ona yardım ederek şeytanın tuzağını boşa çıkardığının alametidir. Bu da kendisine ham edilesi bir nimettir. Vesmesiyle karşı karşıya kalıp, sonrasında şeytanın sen Müslüman olsan bunları düşünmezdin tarzında saldırılarına muhatap olan kardeşlerimizin, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu bakış açısıyla olaya bakmaları gerekir. Yine kulları için kolaylık dileyen ve kolaylaştıran Rablerinin şu nimetlerini de hatırda tutmaları gerekir. Allah benim ümmetimi düşüncelerinde, onunla konuşup amel etmedikleri müddetçe sorumlu tutmaz. Buhari, Müslim Rabbimizin bizleri sorumlu tutmadığı vesveselerden muzdarip olmak, bunu sürekli bir problem haline getirip şeytana yeni kapılar açmak, en basitinden Rabbimizin bu lütfuna nankörlük olur. Ameli vesvese Şeytanın insana vesvese verdiği alanlardan biri de ameli olandır. Kulun inancının dışa yansıması olan ameller, besmeseyne kuşatıldığı mı kul için yok hükmündedir. Bedeni olarak yerine getirilip yorgunluğunu hissetse de, amellerin lezzetini almak bir yana, her amel bir işkence seansına dönüşür. Ameli sahada besmese dediğimizde bu, tüm amelleri kapsar. Her bir amelin besmese boyutunu baştan sona ele almak bu yazının sınırlarını aşar. Özellikle çok yaygın olduğunu müşahede ettiğimiz, Temizlik, taharetle ilgili vesveseyi ele alacağız. Temizlik hususunda vesvese Gerek ibadetler için yapılan manevi temizlik, abdest, gusül, gerek de hijyen amaçlı yapılan temizliklerde vesvese, insanın şeytanın avucuna düştüğü ve hayatı kendine zindan ettiği alanlardan biridir. Bu durumda olan kişiler, kendilerine eziyet etmelerinin yanında aynı ortamı paylaştıkları insanlar için de eziyet kaynağıdırlar. Genelde abdest, guslün tam olmadığına, uzuvların ıslanmadığına, farzın hakkını eda etmediklerine inandıkları için aynı fiili defalarca tekrarlarlar. Ya da bir şeyin temiz olmadığına inandıkları için saatlerce onu paklamakla meşgul olurlar. İleride geleceği gibi bütünüyle şeytanın projesi olan besbese yerinde saymaz. Bu hassasiyet ve şüphe hali her geçen gün daha fazla ilerler. Çoğu zamanda amelin terki ya da ağır psikolojik rahatsızlıklarla neticelenir. Şimdi besmeseni insanın içine düştüğü şer'i, akni ve örf'i muhalefetleri maddeler halinde inceleyecek, Allah'ın yardımıyla bundan korunmaya dair bazı tavsiyelerde bulunacağız. Vesveseni kişi sürekli Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet halindedir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü bir mutla abdest, bir sağ ile de guslünü alırdı. Mut bir avuç su demektir. Sağ dört avuç su. i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü abdest uzuvlarını birer defa yıkardı. Ayşe radıyallahu anh annemiz anlatıyor. Ben ve Allah Resulü üç sağ olan bir kaptan beraberce gusül alırdık. Burada vesveseni kardeşlerimize sormak istiyoruz. Bir avut suyla alınan abdest sizce sahih midir? Dört avut suyla alınan gusül yerine gelmiş midir? Sizin temizlik ve hijyen ölçünüze göre Allah Resulü'nün durumu nedir? Temizliğin imanın yarısı olduğunu söyleyen bir peygamber acaba bu öğretisine muhalefet mi etmiştir? Temizlik anlayışı bu seviyede olan insanlardan tiksiniyor, beraber yaşayamıyorsunuz. Acaba Allah Resulü ile aynı ortamı paylaşmak durumunda kalsaydınız, ondan da tiksinecek miydiniz? Haşa. Bu sorulara muhatap olmak dahi, temizlik konusunda kendini hassas zanneden vesveseli insanların durumunun vahametini kavramaları ve Rablerinden yardım isteyerek tedavi olmaları gerektiğini anlamaları için kafidir. Onun emrine muhalefet edenler, kendilerine bir fitnenin ya da elem verici azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Nur Suresi 63. Ayet Bir grup sahabe Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini sordular. Kendilerine haber verilince de azımsadılar. Onun gelmiş ve geçmiş günahları affedilmiştir. Biz onun gibi değiliz dediler. Biri sürekli oruç tutacağını, diğeri geceleri uyumadan namaz kılacağını, biri de evlenmeyeceğine dair söz verdi. Bu durumdan haberdar edilen Allah Resulü onları yanına çağırdı. ''Bu sözlerin sahibi siz misiniz?'' diye sordu. Evet cevabını alınca da onlara, ''Ben oruç tutar, iftar ederim. Bazen namaz kılar, bazen de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Allah'a yemin olsun ki sizin Allah'tan en korkanınız ve Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.'' Temizlik hususunda Allah Resulü'nü aşan, O'nun sünneti seviyesinde yaşayanlardan tiksinen kardeşlerimiz, bu tehdide birinci dereceden muhatap olduklarını bilmeli ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıdırlar. Vesveseli insanlar israf içerisindedir. Kullandıkları su miktarı, harcadıkları temizlik malzemeleri ve en önemlisi vakit ziyanından dolayı her amellerinde müsriflerden kabul edilirler. Muhakkak Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet Saçıp savurma, israfçı olma. Çünkü israf edenler şeytanın kardeşleridir. İsra suresi 26 ve 27. ayetler Abdullah bin Muaffel isimli sahabe oğlunu işitti, şöyle dua ediyordu. Allah'ım ben cennete girersem cennetin sağ tarafından beyaz bir saray istiyorum. Oğlunu uyardı. Oğulcuğum, Allah'tan sadece cenneti istemen yeterlidir. Ben Allah Resulü'nü bu ümmette dua ve temizlik hususunda haddi aşanlar olacaktır derken işittim. Vesveseli kardeşimiz abdest ve temizlik hususunda haddi aşmıştır. Bu da önceki milletleri helak eden aşırılık, huluv ahlakından başka bir şey değildir. Aşırılıktan sakınınız, şüphesiz sizden öncekileri helak eden aşırılıktan başka bir şey değildir. İmam Ahmet İnsanlara eziyet edip zarar verir. Müslümanın temel özelliği başkalarına faydalı olması, müminlerin sıkıntılarını gidermesi, hayatı onlara kolaylaştırmasıdır. Bunun zıddıysa zulümdür ve Allah zulmü haram kılmıştır. Kim bir müminin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim zor durumda olana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünyasında ve ahiretinde kolaylık sağlar. Kim Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Müslim Ebu Davud Ey kullarım! Ben zulmü nefsime haram kıldım. Sizlerin arasında zulmü haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyiniz. Müslüm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıktı ve yüksek sesle şunları söyledi. Ey dilleriyle iman edip iman henüz kalplerine yol bulmamış olanlar! Müslümanlara eziyet etmeyin. Abdullah bin Mübareğe, İslam'da en hayırlı ve mizanda en ağır, kıyamet gününde kişiyi Allah Resulüne en sevimli ve yakın kılacak güzel ahlakın ne olduğunu sordular. Cevap olarak şöyle dedi. Güler yüz, İyilik saçmak ve insanlara eziyet etmemektir. Vesveseli insan bu soruyu kendine sormalıdır. Ben çevremdekilere faydalı, onlara hayatı kolaylaştıran bir insan mıyım? Yoksa onlara zulmeden, eziyette bulunan hayatı çekilmez kılanlardan mı? Vesveseli insan hayatı kendine daraltıp zehir ettiği gibi çevresindekilere eziyeti çok daha büyüktür. Kendisi temizlik hususunda bu denli bir hassasiyete sahipken, hayat onun için yorucuysa bu hassasiyeti taşımayan ve haklı olarak aşırılık görenler için nasıl olsun? Onurunu ve karakterini çiğner. Yaptığı davranışlarla kendisini küçük düşürür. Aklı kemale ermemiş bir çocuğun dahi güleceği durumlara düşürür kendini. İbnül Cevzi Rahimehullah, Hanbeli alimlerinden şu olayı aktarır. Adamın biri İbni Akine gelip sordu: Ey imam, ben defalarca suya dalıp çıkmama rağmen guslümün sahih olup olmadığından şüphem vardır. Bu durumda ne yapmalıyım? İbni Akin adama der ki: Sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur, çünkü gusül ve namaz size vacip değildir. Adam aldığı cevaptan bir şey anlamayınca imam durumu izah etti. Allah Resulü bir hadisinde şöyle buyurur: Uyanınca yedek uyuyandan, buluğa Erenedek çocuktan, Akıllanana dek deliden kalem sorumluluk kaldırılmıştır. Tekrar tekrar suya girdiği halde vücudunun tam ıslanıp ıslanmadığından şüphede olan ancak delidir. Gazali Rahimeullah şöyle der. Vesveseni insan ya sünneti bilmiyordur ya da onun aklında kusuru vardır. Her ikisi de kul için büyük ayıplardandır. Amelin terki tehlikesi Çoğu vesveseni insan zamanla amelleri terk eder. Bu tecrübeyle sabit bir durumdur. Nasıl ki vesvese ilk başladığında çok basit endişelerle başlıyor ve bir yıkama, iki, üç artarak ilerliyorsa bu durum zamanla ilerlemeye devam eder. Öyle bir boyuta ulaşır ki ne yaparsa yapsın amelin olmadığına inanmaya başlar. İşte bu nokta amellerin terk edildiği ve şeytanın zafer ilan ettiği noktadır. Saydığımız maddelerde de görüldüğü gibi, müvesvis hem dinen hem de sosyal anlamda din, akıl ve mürüvvet sahiplerinin kabul etmeyeceği bir konumdadır. Özellikle dinini ifsad etmesini, hayatı kendine zindan etmesini önemsemese dahi, başkalarına eziyet etme hakkına sahip olmadığını bilmeli ve her anının kul hakkına girmeyle büyük bir vebale dönüştüğünü idrak etmelidir. Vesmeseden Korunma Yolu Kişinin Hastalığını Kabul Etmesi Vesmeseden korunmanın ilk adımı, müvesmisin hasta olduğunu kabul etmesidir. Özellikle şer'i naslar, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve selefin uygulamaları kendisine gösterilerek, üzerinde olduğu halin İslam'ın razı olmadığı bir hal olduğu müvesmise kabul ettirilmelidir. Besmeseye kapılmış olanların çoğu kendi aşırılıklarını görmek yerine başkalarını gevşeklikle suçladıklarından tedaviye yanaşmazlar. Hastalıklarını kabul ettikleri zamanda çok ilerlemiş olduğundan genelde netice elde edemezler. Zikir ve Rukiye'ye sarılmak Vesmese şeytanın kulu saptırma yollarından biridir başlangıcı, ilerleyişi ve içinden çıkılmaz bir hale gelmesi süreçlerinde hep şeytan vardır. Kaynağını kurutmadan besmeseden kurtulmak neredeyse mümkün değildir. Öyleyse besmeseden korunmak ancak şeytandan korunmakla mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Yahya'ya kendisiyle amel etmesi ve kavmine amel etmelerini emretmesi için beş şey emretti. Yahya kavmini Mescid-i Aksa'ya toplayıp onlara bu emirleri bildirdi. Ve size Allah'ı zikretmenizi emrediyorum. Allah'ı zikreden kişinin misali, arkasında kuvvetli ve süratli bir düşman topluluğunun kendini kovaladığı adamın misali gibidir. Adam düşmandan kaçar, ta ki çok korunaklı bir kaleye gelince düşmandan kendini korur. İşte insan da böyledir, şeytandan ancak zikirle korunabilir. Şeytanın vesmeselerinden korunmak, vesmesenin kul üzerindeki etkisini azaltmak için kişinin bolca Rabbini zikretmesi gerekir. Özellikle sünnette varid olan sabah-akşam zikirlerine devam etmesi, şeytanı insandan uzaklaştıran Ayet-el-Kürsi, Bakara'nın son iki ayeti ve insanı şeytandan koruyan Muavvizeteyn surelerini sürekli okuması gerekir. Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa, şeytan o evden çıkar. O ayet, Ayet-el-Kürsi'dir. Beyhaki Kur'an'da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah'ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet, Bakara suresinin son iki ayeti olan Amener Resulüdür. Deylemi, Cami-üzzahir her kim Bakara suresinin başından dört ayet, ayet-el-kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonunda da üç ayet olmak üzere bir gece içinde Bakara suresinden on ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez. Darimi mecmauz zevaid. Sabah akşam İhlas ve Muavizeteyn surelerini üçer defa oku. Bunlar bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin kötü şeyleri giderir. Nesai, Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah cin ve nazardan korunmak için çeşitli dualar okurdu. Nas ve Felak sureleri inince diğerlerini terk edip bu iki sureyi okurdu. Tirmizi, İbn Mace Üstüne Gitme Vespeseri insanların çoğu vespeseri oldukları konularda bazı anlamsız duygulara sahiptirler. Bunu aşmanın tek yolu o duygu ve düşüncelerin üzerine gitmek, zorlanarak da olsa onları yenmeye çalışmaktır. Temizlik hassasiyete sahip insan için bu durum zor olsa da, başkalarına eziyet ederek kulların şeytana hizmet ederek Rabbinin hukukunu çiğnemesinden daha iyidir. Örneğin abdest usulsunda besmeseli olan biri, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem örnek alarak bir avuç suyla abdest almaya nefsini zorlamalı, ve abdest uzuvlarını birer defa yıkamalıdır. Bir şeye yıkamadan dokunamayan veya herhangi bir şeyle teması olduktan sonra mutlaka vücut azalarını dezenfekteye ihtiyaç duyan, bunu yapmayanlardan rahatsız olan kardeşlerimiz nefislerini zorlamalıdırlar. Allah Resulüyle yaşayacak olsa ona sallallahu aleyhi ve sellem burun kıvıracak, belki dokunduğu şeyi yıkamadan yemeyecek veya dokunamayacak olmanın çirkin halini tahayyül etmelidirler. Birçok samimi Müslüman besmesenin üzerine giderek onu yendiler. Allah'tan subhanallahu ve Teala yardım isteyerek üzerine gidecek her kardeşimizin netice alacağını Rabbimizden temenni ediyoruz. Psikolojik Destek Alma Temizlik ve hijyen konusunda besmeseli olan insanların bazıları yaşadıkları bir takım olayların yıpratıcı etkisinden sıyrılmak için bir şeylere yönelirler. Belli bir zaman sonra unutturması için yöneldikleri şey onlarda takıntı haline gelir. Ayrılık, ölüm, ihanete uğrama gibi insanın hazırlıksız olduğu ve yaşamını derinden sarsan bir an akıldan çıkmayan hadiselerin çoğu böyle bir tehlike barındırır içinde. Bu süreci atlatmak için aklın ve nefsin meşgul edildiği şeylerse ileride hayatı derinden etkileyen takıntılara dönüşür. Bu işi para tuzağına çevirmeyen, tanınan ve kendisine güvenilen bir uzmandan bu konuda yardım alınabilir. Özellikle de temizlikle benzeri vesveselerin belli bir olaydan sonra başladığı insanlar bu yardımı almalıdırlar. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, konuşarak vesveseyi tetikleyen unsuru bulmak ve onun yıkıcı etkisini nasihat, öğüt, terapi yoluyla hafifletmek, böylece vesveseyi oluşturan etkeni ortadan kaldırmaktır. İlaç tedavisi olarak isimlendirilen antidepresan tarzı ilaçların kullanımı şer an caiz olmamakla beraber insan fıtratına da uygun değildir. Konumuzun başında zikrettiğimiz gibi ameli vesvese dediğimizde bu çok geniş bir anlamı kapsar. Her amelin kendine göre bir vesvese biçimi vardır. Lakin vesvesenin kaynağı ve mantığı bir olduğundan zikrettiğimiz maddeler tüm ameli vesveseler için uygulanabilir. Buna namazı örnek verebiliriz. Sürekli rekat sayısında şüphe eden, abdestli olup olmadığını unutan, namazda yerlendiğini düşünerek namazdan çıkan, fazla niyet getirme bidatının cezası olarak defalarca niyetini yenileyen de ameli vesveseye düşenlerdir. Temizlik için zikrettiğimiz maddeler burada da geçerlidir. Kişi öncelikle hastalığını kabul etmek zorundadır. Bu haline hassasiyet dediği müddetçe şeytana hizmetini ihtiyat diye isimlendirdikçe bundan kurtulması mümkün değildir. Hastalığını kabul etmesinin yolu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namazına dair hadis kitaplarının ilgili bölümlerini okumalıdır. Üzerinde olduğu halin onun genişliğiyle uyuşmadığını görecektir. Hususen namazla ilgilenen bir şeytan vardır. İmam Müslim'in naklettiği hadiste sahabelerden biri Allah Resulü'ne gelir. Şeytan benimle namazım arasına giriyor diye şikayette bulunur. Allah Resulü, o Hinzeb adında bir şeytandır onu hissettiğinde ondan Allah'a sığın ve soluna üç defa tükür diyerek sahabeye yol gösterdi. Namazda vesveseli insan öncelikle ihtiyat, namaza değer vermek gibi kendini kandırdığı kavramları bir kenara koymalı ve hinze adlı şeytanın avucunda olduğunu kabul etmelidir. Birçok vesveseli bu hadisi duyduğunda takıldıkları ilk nokta insanın üç defa soluna tükürecek olmasıdır. Bu namazı bozmasın diye sorarlar genelde. Bu endişeleri dahi durumun vehametini göstermesi açısından yeterlidir. Haşa Allah Resulü ümmetine namazda bağdaşmayan bir tavsiyede bulunmuş olur müvesmisin yanında. Bu hastalıkla muzdarip olanların İmam Buhari'nin sahihinde 21. kitap olan Namazda Amel bölümünü okumaları faydalı olacaktır. Hastalığının şeytandan kaynaklandığını kabul ettikten sonraki adım sürekli Allah'ı zikir ve koruyucu dualarla şeytandan korunmadır. Sonraki adım üstüne gitmedir. Besmese noktasına takılmadan olmadığını düşünse dahi amelini geçerli saymasıdır. Şeytan namazda sizden birine gelir, ona yerlendiğini hayal ettirir. Sizden biri koku ve ses duymadıkça namazından ayrılmasın. Özellikle bu hadisi göz önünde bulundurup yakini bir durum olmadıkça sırf besmeseden dolayı amelini terk etmemelidir. Hakeza, mükemmeliyetçilik hastalığına yakalanan ve bundan dolayı hiçbir ameli yapamayan başladıklarını olmuyor diyerek terk eden, en iyisini yapacağım derken hiçbir şey yapamayanlar da bunun hastalık olduğunu bilecek, Allah'ı zikrederek, bu problemin kaynağı şeytanı uzaklaştıracak ve üzerine giderek bu besmeseyi yenecektir Allah'ın izniyle. Rabbimizden temennimiz, bu yazıyı besmeseyle müptela kardeşlerimize faydalı kılması, bu tuzağa düşme tehlikesiyle karşı karşıya olanlara uyarıcı olmasıdır. Rabbimiz, bizlere Ramazan'ı idrak etmeyi nasip ettiğin gibi bu aydan muafiret olunmuş bir şekilde çıkmayı da nasip eyle. Bizlere ve Müslümanlara idrak edeceğimiz bayramı mübarek kıl. Amellerimizi kabul buyur. Bayramla beraber gelecek sevinci daimi ve hakiki bir sevinç olarak bize ihsan et. Bu yazı, Temhit dergisinin 31. sayısında yayınlanmıştır.